Allahü Akbar. Allahumma Salih, Allahumma Hakim, Allahumma Hikmet, Allahumma Hakim, Allahumma Ma'abe'tullezine keferu Ma'abe'tullezine keferu Ma'abe'tullezine min vallahu rahmetihi vallahu Sen ne ma'na nağo biz. Neredesin? Sen ma'na nağo, ne Rabbilerle, sizlerle, Size Rabbinizden bir hayır gelmesini istemezler. Allah rahmetini Allah büyük bir sahibidir. Şimdi geçen haftaki ayetimizde biz şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlarla müşrikler arasında ebedi bir düşmanlığın olduğunu ve bu ebedi düşmanlığın sebebinin de Yahudi ve Hristiyanların bizim için asla hayır istememeleri istememelerini sebep olarak bize gösteriyor. Ne Yahudi, ne Hristiyan, ne de müşrikler size Rabbinizden bir hayır gelmesini istemezler diyor Allah Azze ve Celle. Genel olarak Allah Ehli kitap dedikten sonra bu defa asıl düşmana işaret ediyor. Ya bu hafta kerimede, Yahudi ve Hristiyanların dinine tabi olmadığınız müddetçe senden razı olmazlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani ne kadar anlaşmalar yapsanız da, ne kadar onlarla masaya otursanız da, ne kadar sizin önünüze de işte diyalog sapsatılarını koysalar da, size dinler arası diyaloğu yapın deseler de, papa işte dinler arası diyalog diye bir e, sapsata başlatsa da diyor Allah Azze ve Celle, siz onların dinine girmediğiniz müddetçe onlar sizden razı olmazlar. Bundan daha açık bir ayet olabilir mi? Bundan daha açık bir ayet olamaz. Yani siz ne kadar onlara yakınlaşırsanız yakınlaşın, <gülüyor> ne kadar onlara değeranslanırsanız sanıyın, ne kadar kendi dininizden taviz vererek onları biraz daha kendinize çekmeye çalışsanız da bunlar hepsi boştur diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü onların sizden istediği, sonuç olarak sizi getirmek istediği nokta ya Yahudi olacaksınız veya da Hristiyan olacaksınız. Eğer böyle olursanız, o zaman sizden razı olurlar diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayeti okumadan önce bizim konumuz Kur'an Kerim ayetleriyle dostlukla düşmanlıktı. Şimdi dostlukla düşmanlık dediğimiz zaman demiştik ki her Müslüman daha önce katılıyorsanız La ilahe illallah dersinde de anlatmıştım. Demiştik ki her Müslüman La ilahe illallahın gereği olarak da La ilahe illallah ve ehlini sevmek La ilahe illallah'ın ehil olmayan, La ilahe illallah'a inanmayan, Allah'ı tevkiste birlemeyen, sadece ibadetlerini Allah'a yönlendirmeyen insanlara da buğz etmek zorundadır. Bu noktada kimsenin bir lüksü yoktur. Ben dilediğimi severim, dilediğimi ise sevmem. Dilediğime buğz severim, dilediğime sevgi beslerim gibi Allah hiçbirimize böyle bir lüks vermemiştir. Nasıl bizim sabah kalkışımızdan, akşam yatışımıza kadar İslam'ımızın gereği, Allah Azze ve Celle belirliyorsa eğer, seveceğimiz ve nefret edeceğimiz insanları belirleyen de yine Allah Azze ve Celle'dir. Sizin dostlarınız Allah Resulü ve Müminlerdir. Diyen Allah, Müminler, Müminleri bırakıp da kafirleri asla ve asla dost edilmesinler diyor öbür taraftan. O zaman bu dostluk ve düşmanlık meselesinde bizim elimizde olan bir şey yoktur. Allah kimi sevmemizi istiyorsa onu seveceğiz, kimden nefret etmemizi istiyorsa ondan da nefret edeceğiz. Şimdi biz demiştik, kelime-i tevkide ehil olmayan insanları biz sevemeyiz. Bunları sevmek kişinin la ilahe illallahını bozar. E bunun sebebi nedir diye soracak olursanız eğer geçen hafta ezberlediğimiz ayet buna <gülüyor> cevap veriyor zaten. Çünkü kitab ehli olan müşrikler veyahut da kafirler asla Rabbimizden bir hayır gelmesini istemezler. Hatta hatırlıyorsanız demiştik, her ne kadar onlar bize iyilik yapıyor gibi görünseler de, bunun iki tane, iki ismi vardır. Ya kendi masla vardır. Yani e, ki bize yakınlaşıyorlardır kendi iyilikleri için veya aslında bize zarar vermek istiyorlardır fakat dini bir perde altında bize zarar vermek istiyorlar. Bunu da nasıl yaparlar? <gülüyor> Sanki bize faydalı oluyorlar gibi yaparlar. Bu ayet kelimede de şimdi tabii biz bunları anlattığımız zaman bir de piyasada bir gerçek var bu da dinler arası diyalog. İşte bunlar e, dinler arası diyalogun temel fikri nedir? Allah'a ve ahiret gününe inanan insanları, La ilahe illallah diyen insanlarla diyaloğa geçip, semavi din sahiplerini bir arada toplamaktır. Bu fikrin e, son yüzyılda, yani temel müessisi Said Nursi'dir zaten. Ondan sonra da Fethullah Gülen, yani onun talebesi olan Fethullah Gülen, bu fikri almış, iyice yaymıştır. Tabii e, bu fikrin temel kaynağı Papa'dan çıkıyor aslında. Fethullah Gülen'in asıl kocası olan, Aynı zamanda Said Nursi'nin üst üstazı olan, yani küçük papazların, büyük papazı, papadan çıkıyor bu iş. Yani ee, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerini dost edinmeleri. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi İslam'daki cihat ve dostluk ve düşmanlık itikadını öldürmektir. Çünkü, çünkü İslam, insanlara İslam'a yol tanıyor. Ya diyor Müslüman olacaksınız, Allah Azze ve Celle'yi bilmeyeceksiniz veyahut öleceksiniz. Umumi olarak bütün insanlara bunu söylüyor. Yani yanlış Müslüman olacaksınız diyor. Çünkü insanı yaratan Allah olduğu için kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yani şimdi burası benimse ben burada istediğim saat ders yaparım. Kimse bana karışamaz. Gel bu saatte ders yap. Ben gece 12'de ders yapıyorum derim. Sabah namazından sonra ders yapıyorum derim. Keyfi isteyen gelsin, istemeyen gelmesin. Biz de Allah Azzeleceler'in mülkü olduğumuzdan dolayı dilediği gibi emir veriyor. İnsanlara diyor ya Müslüman olacaksınız. Veyahut da öleceksiniz. Yalnız kitap Allah bir tıverat tanımış. Demiş ki ya Müslüman olacaksınız Ya cizye diyeceksiniz veya da öleceksiniz. Yani başka yol yok. Cizye vermelerinin sebebi de alçalmaları içindir. Şimdi İslam'daki bu itikazı öldürmek için Yahudi ve Hristiyanlar bu dinler arası diyalog denilen fikri ortaya attılar. Bu İslam dünyasında tutmadı. İşte bir Arap dünyasında Cemalettin Atkani tuttu bu fikri. Bir de işte bizim Türkiye'de sahip nüssive tetular gülün gibi küçük baş papazlar bu fikri tutular ve bu şekilde bunları yapmak istedikleri nedir? Yapmak istedikleri tek şey vardır bizim anlattığımız konuyu yerle bir etmek. Yani İslam'da cia itikadıyla İslam'da dostluk ve düşmanlık itikadını ortadan kaldırmak herkesin kardeş gibi yaşayacağı bir ortam düşünülemez. Yani ben Yahudiye göre kafirim. Yahudi benim kestiğimi yemiyor. Yahudi benim kadınımla evlenmiyor. Ben Hristiyan'a göre kafirim. Eğer Allah'a inanan insanlar barış içerisinde yaşayabiliyorsa neden bugün Burç Irak'la Müslümanları öldürüyor? Veya neden Afganistan'da bugün bu Müslümanları öldürüyor? Bu fıtrata aykırı bir şeydir. İki farklı dine sahip olan insanın aynı arada barış içerisinde yaşamaları <gülüyor> bu mümkün değildir. Birbirine zıt iki fikir. Ben diyorum Allah pektir, o diyor Allah güçtür. Ben diyorum Allah'ın çocuğu olamaz. O diyor İsa Allah'ın oğludur. Ben diyorum, Allah bütün nakıstıklardan münezzehtir, ömrü diyor, zehir Allah'ın oğuludur. <gülüyor> bizim bir ara yaşamamız ne değildir? Mümkün değildir. Allah düşmanları bunu anladıklarından dolayı, bu dinler arası diyalog fikrini ortaya atılar. Bu dinler arası diyaloga verilebilecek en güzel cevap, bizim bu hafta ezberlemiş olduğumuz ayettir. Yahudi ve Hristiyanlar, sen onların dinine girmediği mürdez razı olmazlar. Yani ne kadar onlara yakınlaşırsan yakınlaş, ne kadar onlara iyi davranırsan davran, bir Yahudi veya bir Hristiyan'ı razı edemezsin. Ne zamana kadar? Sen kendin Yahudi veya Hristiyan oluncaya kadar. E gerçekten gördük, bakın dinler yazı diyalog fikrine ilk başlayan insanlar, insanları buna davet eden insanlar, ilk başta basit birkaç ile başladılar. En son kendileri Yahudi ve Hristiyanlardan daha beter Yahudi ve Hristiyanlığın savunucusu haline geldiler. Yani Yahudi ve Hristiyanlara biliyor zaten herkesi terörist ilan ettiler. E, Yahudi ve Hristiyanlığı savunan herkesi de insancıl ilan ettiler. Bu da nedir? Allah'ın derecelerinin sözünün açıklamasıdır. Allah bile ayetin sonunda bize çok güzel bir noktaya işaret ediyor. Diyor ki: "Eee veleynittabtu ehva'ahum ba'da allazi ga'aka min el-ilm ma leke min Allah min veli ve la nasir." Sana gelen ilinden sonra eğer sen onların heva ve hevesine uyacak olursan Allah'tan ne bir yardımcı bulursun ne de bir dost bulursun kendine. Bir insan Kur'an-ı Kerim'de bir gerçeği gördükten sonra sana gelen elimden kasut vahidir. Bir insan Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette bir gerçeği gördükten sonra bu gerçeğe rağmen başkalarının fikrine uyuyorsa eğer o adama artık Allah'tan ne bir dost ne de bir yardımcı bulunması mümkün değildir. Niye? Çünkü hidayet apaçık, ortaya çıkmıştır. Peki Allah'ın dost doğru yolu, Allah'ın hidayeti budur. Allah'ın hidayeti, bilgi, vahiy açığa çıkmıştır. Bilgiye ve vahiyye rağmen insan hala başkalarının fikrini bilginin ve vahiyin önüne geçiriyorsa o insana Allah ne yardım eder ne de o insanın dostu olur. Bunun en güzel örneği ne? Bir kişiyi diyelim karşınıza aldığınız zaman, Kur'an ve Sünnet'ten adama bir gerçek anlatıyorsunuz. Bak diyorsun ayet böyle diyor. Allah Resulü böyle diyor. Konu hapaçık bir konu. Yani hiç böyle şeye tartışmaya veya anlaşılmayacak bir durum yok ortada. Adam mesela diyelim bundan sonra size diyorsa eğer işte sen bunu anladın da falan kes bunu anlamadın Abu adam kendisine bilgi geldikten sonra heva ve hevese tabi olan insanlar. Veya diyelim adam size diyorsa işte efendim bu kadar koca kıyasada okumuş da bunlar anlamamış da sen mi bu ayetten bu sonucu çıkardın diye? Kendisine bilgi geldikten sonra kişinin heva ve hevese uyması da budur. Ve bu tip insanlara Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen e, onlara veyahut da kendine peygamberimize diyor bunu. Allah'tan ne bir yardımcı ne de bir dost bulamazsın. O zaman e, bugünkü ezberlemiş olduğumuz ayetten <gülüyor> bir sonuç özetlemek istersek ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki geçen haftaki ayetle bağlantılı olarak Umumi olarak müminlerle müşriklerin arasında, kafirlerin arasında ebedi bir düşmanlık vardır. Umumi olarak. Ee, fakat bunların içerisinde en belirgin olan düşmanlık yapanlar ise Yahudi ve Hristiyanlardır. Müslümanlara en uzak olan, Müslümanlara en çok düşmanlık edenler ise Yahudi ve Hristiyanlardır. Ve aynı zamanda kendisine vahiy geldikten sonra, kendisine bilgi açığa çıktıktan sonra, Başka bir fikre uyan insanın uyuduğu fikir ne olursa olsun heva ve hevestir. Ve bu insanlara Allah Azze ve Zelle'de ne bir yardımcı ne de bir doh bulunma. <gülüyor> Kaçıncı adıza belirtisi ensarı sevmek münafıklığın belirtisi ensara kızmaktır buyurmuştur. Şimdi bu haftaki okuyacağımız hadis-i şerifte peygamber Vesselam imanın alameti ensara beslenilen sevgidir. Nifakın yani münafıklığın alameti de ensara beslenilen nedir buğuzdur. Bu, bu hadis-i şerifte peygamberimiz Vesselam ensarın sevgisine dikkat çekiyor ve ensarın sevgisinin imandan olduğunu söylüyor. Aslında Kur'an-ı Kerim ve sünnet gelen itibariyle bütün sahabenin sevilmesi gerektiğini ve bütün sahabeyi sevmenin imandan olduğunu bize belirtiyorlar. Daha önce demişti ki Allah Azze ve Celle'nin yanında sahabenin ayrı bir önemi vardır. Neden dolayı sahabenin ayrı bir önemi vardır? Çünkü bu dini bize nakleden insanlar sahabedir. Yani birinci kuşak var olan insanlar sahabe olduklarından dolayı Kur'an-ı Kerim'de bize nakleden sahabedir. Sünneti de bize nakleden sahabedir. Böyle olduğundan dolayı ve bu insanlar vahiy ilk geldiği zaman yükün çoğunu bunlar yüklediğinden dolayı, eziyetin çoğuna bunlar katlandığından dolayı, Peygamberimiz ve Vesselam'ın yanında her zorlukta, darlıkta bulunduklarından dolayı Allah'ın ve Resulünün yanında sahabenin yeri başkadır. Sahabenin yerini anlatırken demiştik ki birincisi sahabe imanda ölçüdür. Öyle değil mi? Ayeti kim söyleyecek? Söyle. Eğer siz onların imanı gibi iman ederseniz Bakara 137'den <gülüyor> <gülüyor> Eğer o ehli kitab sahabenin misli misline iman ederlerse onlar hidayeti bulurlar diyor Allah. Allah hidayeti bulmada ölçüyü bir de sahabe kılıyor. Yani kim iman etmek istiyorsa diyor gelsin ne yapsın gelsin sahabe gibi iman etsin diyor. İman ettikten sonra bu defa imanın alametini peygamberimiz sahabenin sevgisine veyahut da sahabenin buğzuna bağlıyor. İşte imanın alameti sahabeyi sevmektir. Nifakın ve münafıklığın alameti de sahabeye ne yapmaktır? Sahabeye buğz etmektir. Peki neden dolayı sahabeye buğz etmek bu kadar kötüdür? Neden dolayı sahabeyi sevmek bu kadar önemlidir? Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde sahabeden razı olduğunu bize bildirmiştir. Allah Azze ve Celle de anlatırken رضي الله عنهم ورضو Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur diyor. Yani bu cümle kainattaki böyle cümlelerin en değerlisidir. Bir grup insan daha yaşarken yani belki dinden dönme ihtimalleri, fıska fucura düşme ihtimalleri olmasına rağmen gökten bir ses onlardan razı olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Hem onların rızasını kabul ediyor, hem kendi rızasını onlara göndiriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem sahabeye genel olarak bu şekilde örgüleri vardır. Mesela işte, Allah'a Allah'a fi ethabi, aman aman diyor, benim sahabemde dikkatli olunur. Femen ahabbenum tebihubbi ahabbenum ve men abgadehum tebibugdi abgadahum. Kim onları severse, beni sevdiğinden dolayı onları sevmiştir. Kim de onlara buğd bana buğz dolayı diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara buğz etmiştir ve bana buğz de diyor bana buğz Allah'a buğz etmiştir Allah'a de zaten felaha ermesi ne olamaz felaha ermesi düşünülemez şimdi İslam şöyle bir şeye dikkat ederseniz eğer İslam bir taraftan sahabe sevgisine ve sahabeyi ölmeye sahabe hakkında konuşmamaya sahabeyi yücelmeye davet ederken Özellikle rahfıziler yani Yahudiler aracılığıyla Şia'nın bir bölümü olan rahfıziler de sürekli sahabe hakkında konuşmaya, sürekli sahabeyi yaralamaya, sürekli sahabenin kötülüklerini veyahut da sahabe de beşer olduğu için birçok hata yapmışlardır. Sürekli sahabenin hatalarını gündeme getirmeyi hedefliyorlar. Mesela adamın bakın derdi sadece Hz. Ali ve Mualliye arasında olan veya Ali radıyallahu anh Ayşe annemizin arasında geçen meseleyi gündeme getirmektir. Şimdi biz bir taraftan diyoruz ki bak bu kadar şey var, bu kadar ayet var, bu kadar hadis var. Sahabeyi öven, Allah dünyada bunlardan razı olduğu için sahabe hakkında konuşmak çok zordur diyoruz. Neden? Ya sahabenin yaptığı olaylar anlatılır. Yani mesela ehl diyor, Hz. Ali haklıdır, Hz. Ayşe haksızdır, Hz. Ali haklıdır, Hz. Muaviye haksızdır. Şimdi haklıdır, haksızdır demek ayrı bir şey, dil uzatmak çok ayrı bir şey. Yani işte Muaviye saltanat adamıdır. İşte Muaviyeye Hazreti denmez. Muaviyeye Allah ondan razı olsun denmez. Muaviye bu ümmetten nifakın başıdır. Gibi sözle, bunların sebebi nedir? Bunların sebebi Yahudilerden olan Abdullah İbni Sebe o dönemde insanların arasında bu fikirleri yayıyor. Yani sahaba arasında çıkan meseleleri gündeme getiriyor ki insanların arasında bu meseleler yayılsın. Bundaki sebebi nedir? Şimdi Yahudiler kindar bir millet oldukları için Müslümanlar onların ellerinden her şeyi almışlar. Adamları üç tane kovmeyemedi neden sürmüşler? Kaybeleri ellerinden almışlar. Yedi yüz yakın erkeklerinin kafasını vurmuşlar. Kadınlarını kendilerine esir almışlar. En değerli kadınları Peygamberimizin eşi olmuş. Yani rezil bir durumda var. Müslümanlardan geri şeylerini alamıyorlar. Silah yoluyla intikam almaları mümkün değil. Ne yaparlar? Bütün zındıklar eğer intikamı bu şekilde alamazlarsa Müslümanların itikadını sulandırmaya çalışırlar. Şimdi şöyle bir şey düşünün bak birinci nesile şöyle bir şüphe verdik şimdi biz. Sahabenin arasında mürted olan insanlar var. Yani mesela Şia'nın anlayışına göre Yahudilerin Şia'ya verdiği anlayışa göre sahabenin arasında mürted olan insanlar var. Hatta Hz. Ali, Selman-ı Farisi, Fatıma, Hasan-ı Ese'nin dışında birçok sahaben mürted olmuştur onlara göre. Peygamberimizin hayatında. Şimdi sahabeyi birinci aşamada hatalı kabul ettirirsen, karşıdakine ikinci aşamada bu defa Yahudi devreye girecek, <gülüyor> ya de dediye ki, e, o zaman bu insanlar böyle pis insanlar bunların Kur'an içeriğini değiştirme ihtimalleri de var. Çünkü Kur'an içeriğini elleriyle yazan insanlar bunlar, Kur'an içeriğini bize ulaştıran insanlar bunlar, Sünneti yazan insanlar bunlar, Sünneti bize ulaştıran insanlar bunlar. Madem bunlar bu kadar pis insanlardı. Madem bunlar heva ve heveslerine bu kadar tabi olan insanlardı, o zaman bunlar ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim'i tahrif edebilirler. Öyle değil mi? Şimdi biz sahabenin Kur'an-ı kur Kerim'i tahrif etmediğine niye inanıyoruz? Allah onları temize çıkardığından dolayı. Resulü onları temize çıkardığından dolayı. Öyle değil mi? Yoksa insan her şeyi yapar. E şimdi sen Hz Muaviye gibi bir vahiy katibi hakkında bu kadar ağır ve kötü ithamlarda bulunursan, ikinci bir kuşak bu defa gelir ve der ki, Böyle bir adam Kur'an'ı da tahrip eder. Şimdi sen diyorsun ki Muaviye Resulullah'ın hilafetini bozdu. Böyle inanıyorsun. Veyahut sen nifakı başlattı bu ümmette. Saltanatı başlattı bu ümmette diyorsun. Böyle ağır ikramlarda bulunuyorsun. Böyle olunca ikinci bir kuşağa da Yahudi çok rahat bir şekilde işte Muaviye'nin Kur'an-ı Kerim'i değiştirdiğini işte Allah hepsinden razı olsun işte ayetleri Kur'an-ı Kerim'in içerisinden çıkardığını insanlara bu şekilde ne yapabilir? İnandırabilir. Yani bu sahada hakkında yapılan bütün konuşmaların sonucu İslam'ın temeline karar vermek içindir. İslam'ın temeline karar vermek içindir. Kimisi sahabe hakkında konuşacak olan mesela özellikle bizim bu son dönemlerde bu aydınlar veya işte bu kendini modern zanneden çokça düşündüğünü zanneden akıllı olduğunu zanneden beyinsizler sahabe hakkındaki konuşmayı aydınlık görenler öyle gelişmişlik görenler oturup da sahabeyi eleştirmeyi adam meziyet zannediyor. Yani bak ben sahabe hakkında bile konuşurum. Ben o kadar, ne diyorlar kendilerine? Bir de Türkçe de konuşmuyorlar zaten. Bir tuval dilleri var. Entelektüel. Ben o kadar şeyim ki yürüm ki diyor adam. İstediğimi eleştiririm kendi kendime. Artık dinin temeline zarar verdiğinin farkında değil adam. Yani dinin temelini bozduğunun farkında değil. Bu konuda Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Belki daha önce de söylemişimdir mutlaka. Ee, hariciler Sahabeyle Hz. Ali savaştığı zaman iki taraf sahabe savaştığı zaman Hariciler illaki diyorlar Gidelim bunların mallarını bir de kadınlarını alalım diyorlar Yani niye diyorlar Bunlar halifeye karşı ayaklandılar Gidelim biz bunların mallarını bir de kadınlarını alalım Hz. Ali orada çok tarihi Güzel bir söz söylüyor Hanginiz Ayşe'yi alacaksınız diyor Hani Hazreti Ayşe Ayşe'de karşı sattı ya Hanginiz Ayşe'yi alacaksınız kendinize cari olarak diyor Herkes susuyor Herkesten ses kesiliyor Şimdi burada aslında Hazreti Ali neyi anlatmak istiyor? Yani nereye dokunsan ucu göre yine bizim mukaddesatımıza dokunuyor. Hangi tarafına elini atsan, hangi tarafına dilini atsan ucu tekrardan gelir bizim mukaddesatımıza dokunuyor. Eğer kadınları cariye ise hadi gidin bakalım, buyurun kendinize Ayşe'yi, müminlerin annesinin nikahının insanlara haram olduğunu gidin kendinize cariye alın bakalım diyor. Ve bu şekilde insanları susturuyor. Ondan dolayı sahabe arasında cereyan eden olaylar zikredilir zikrederiz niye zikrederiz ibret almak için zikrederiz niye zikrederiz neden hizmet iftirafa düştü zikrederiz yoksa işte ben ben benim onlar adamsa ben de adamım dilediğimi ben eleştiririm bütün hataları gündeme getiririm bu ne entelektüelliktir ne modernliktir ne gelişmişliktir bu ahmaklığın ta kendisidir yani bir insanın kendi dininin temellerine saldırmaktan başka hiçbir şey değildir Ve aynı zamanda yahudilerin de ee, İslam dinine zarar vermesinin önünü açmaktır. Buyurun. Bu hadisi de olayalım. Ubadah bin Es-Samit Bedir savaşına katılmıştır. Ayrıca Akabe gecesinde bulunan 12 temsilcilerin de birisidir. Kendisi şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında ashabından bir toplumla beraber bulunuyor. Allah'a hiçbir şey şey koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceğinize çocuklarınızı öldürmeyeceğinize kendilerinizden uydur, kendi uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye iftira etmeyeceğinize dinin güzel gördüğü konularda mağlupa bana karşı gelmeyeceğinize dair bana biat ediniz kim bunları yerine getirirse bunun karşılığı Allah'tandır kim de bu şeylerden dolayı dünyada bir cezaya uğrarsa bu da kendisi için günahlarına bağışlanma olur kim de günahlardan birini işler. Allah da günahını gizlemişse bunun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse bağışlar, dilerse cezalandırır buyuruyor. Biz bu evet. şartlar üzere biat edelim. Şimdi e, Peygamber aleyhissalatü vesselam normalde biliyorsunuz e, biat meselesinde her insanın yaşadığı dönemde üzerine farz olan bir şey vardır. E, bir halifeye, bir imama, bir emire biatlı bir şekilde yaşamak. Yani boynundan bir atı çıkaran İslam bağını boynundan çıkarmıştır. E, Biatsız ölen insan cahiliye ölümü üzerine ölmüştür. Her ne kadar buradaki kasır küfür olmasa bile bir insana haram üzerine olduğu kesindir. Eğer bir halife söz konusu değilse de müminlerin bir emir etrafında toplanaraktan da yeryüzünde Allah'ın şeriatıyla insanlara hükmedecek bir halife oluşturmak insanların üzerine farzdır. Herkesin üzerine farz aynıdır. Yani mesela diyelim bugün bir, bir harika yok, kime biat ederiz diyecek olursa eğer biri e böyle bir bahane konusu olmaz. Herkesin bir emir etrafında toplanaraktan büyük hilafeti kurmak için çaba göstermesi lazımdır ve bunun için en azından biat etmesi lazımdır. Yoksa her sert kendi başına da olsa büyük bir günah içerisindedir, haram içerisindedir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam boynundan İslam biatını çıkaranı İslam bağını çıkarmakla biatsız ölen insanı da ölümsüz, cahiliye ölümi üzerine, ölen insan olarak isimlendiriyor. Şimdi normalde <gülüyor> gelen insanlar normalde gelen insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'a biat ediyorlardı. İslam üzerine biat ediyorlardı. Veyahut da işte ona sürekli darlıkta ve zorlukta itaat edecekleri üzerine biat ediyorlardı. Bir de arada bir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle farklı maddeler tükrediyordu insanlara. Yani biat alırken mezar birisine diyor ki işte tüm Müslümanlara nasihat etmek üzerine senden biat alıyorum. Bir başkasına diyor ki mesela hiç yalan söylememek üzere ben senden biat alıyorum. Burada da ee, bir topluluğa peygamber aleyhissalatü gösteren, onlardan biat alırken bir takım şeyler zikrediyor. Yani bana şunların üzerine biat edin diyor. Madde bir Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayacaksınız. Yani zaten daha önce de söylemiştik bir insanın biatından önce Müslüman olabilmesi için sadece La ilahe illallah demesi bir insanı Müslüman yapmaz. Bir insan arzıyla La ilahe illallah dediği gibi kişinin fiiliyle de bütün şirklerden beri olması lazımdır. Çünkü Allah Azze ve Celle müşriklerin İslam'a girmesinden bahsederken eğer onlar tövbe edip namazı kılıp zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdir diyor. Yani bir insanın Müslüman olabilmesi için önce La ilahe İllallah takil La var ya hem Söz olarak hem fiil olarak insan bir la demesi lazım. Bütün şirkleri bir bırakması lazım. Bütün şirklerden bir tövbe etmesi lazım. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi lazım. Zaten her işin başı nedir? Her işin başı budur. Tek bir altın değil. Kişinin İslam dinine girebilmesi için, yani muvahit olabilmesi için önce bir bütün şirkleri bırakmayı ve Allah'a şirk koşmamayı kafasına yerleştirecek. Hırsızlık, zila, zila bunlar zaten hemen hemen bütün şeriatlarda haram olan şeylerdir. Çünkü bunlar insanın fıtratına aykırı olan şeylerdir. Yani mesela düşünün bugün hiç şeriat gelmemiş olsaydı. Fad mesela hiç şeriat olmamış olsaydı bu sizin malınız burada duruyor. Benim bunu sizden izinsiz almam kimsenin hoşuna gitmez. Yani bunun için şeriata ihtiyaç yoktur. Zaten fıtrat başkasının malını izinsiz almayı fıtrat kabul etmiyor. Nasıl bizim malımızın izinsiz alınmasını biz kabul etmiyoruz safheye? Aynı şekil başkasının malını da izinsiz almayı, ki bunlar da hırsızlıktır, fıtrat kabul etmiyor. Zina da fıtratı bozulmamış, senin fıtratı olan insanların hepsini zoruna giden şeylerdendir. Ve bütün şeriatlarda zinada hırsızlık gibi suçlar haramdır zaten. Peygamberimiz bunları zikrediyor. Çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Şimdi Mekkeli müşrikler biliyorsunuz çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Çocuklarını diri diri gömüyorlardı derken kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Ve Allah Kur'an içerisinde birçok yerde mehteri müşriklerine ne diyor? لَا تَكْتُرُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْجَتِ الْإِمْلَاقُ Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani mehteri müşrikler iki şeyden dolayı çocuk, kız çocuklarını öldürdüler. Bir, çocuk çok olduğu zaman fakirlik olur. Hani e, kız çocuğun da bir faydası yok eve ekmek getirmiyor. E, kız çocuğu öldürelim diyorlardı. İki, Allah Azze ve Celle diyor, وَإِذَا بُشِّرَ حَدِمٌ بِالْعُوْسَ ظَلَّ وَجْغُولُوا مُسْوَدَّنْ وَهُوَ كَذ۪يلٌ Onlardan bir kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah olur diyor Allah Azze ve Celle ve kızgınlaşır. Kız çocuğu onlara utanç, e, onlar için bir utanç kaynalıydı. Aynı şekilde bu bizim günümüz cahiliye toplumunda da mevcut. Erkek çocuğa ayrı bir değer verme, erkek çocuğu ayrı bir üstün görme. Kız çocuğa gelince de işte efendim, ee, kız çocuktur. ileride başımıza bela olur. Kız çocuktan zaten hayır gelmez gibi e, eski müşriklerin veya atalarımızın sözlerini gündeme getirmek ve değerle kadar diri diri toprağı gömemesek de eski mekeli müşrikler gibi bizim kendi cahiliyet toplumumuzda da mevcut olan şeylerdendir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, hiçbir yalanla kimseye iftirada bulunmayacaksınız. Yani yalan söyleyip de insanlara ne yapmayacaksınız iftirada bulunmayacaksınız. İstira biliyorsunuz. Bütün şeriatlarda haram olan, fıtratın kabul etmediği ve İslam'da kendisinin had cezası bulunan e, suçlardan bir suçtur. Daha sonra Peygamberimiz diyor ki e, marufta yani iyilikte size kötülüğü emretmediğimizde müddetçe bana itaat edeceksiniz diyor. E, Allah ve itaat etmek zaten imanın gereğiyle. Daha önce de söylemiştik. Allah ve Resulüne boyu onların emirlerine teslimiyet göstermek ve onlara itaat etmek imanın gereğidir. Bu konuda insanın bir seçim hakkı yoktur. Fakat burada dikkat ederseniz Allah Resulü diyor ki <gülüyor> marufta bana itaat edeceksiniz. Yani e, maruf nedir? İyiliktir. Çünkü Peygamberimiz diyor لا تاعة لِمَخْلُوقِ بِمَعْتِيَةِ <gülüyor> Allah'a isyan ederek kula itaat edilmez. Yani bu İslam'da genel olan bir kaidedir. Düşünün, Resulullah için dahi bu geçerlidir. Eğer insanlara bir yanlış emrettiği zaman Kur'an ve Sünnet'e aykırı bir şey emrettiği zaman Resulullah dahi bana itaat etmeyin diyor. Sadece maruf alanında bana itaat edin diyor. E bugünkü yöneticiler veya işte emirler veya oysa cemaat önderleri kim olursa olsun Resulullah'tan daha üstün bir mertebeye çıkamaz. Yani eğer Kur'an ve sünnete aykırı bir şey söylüyorsa, eğer Resulullah'a dahi muhalif şeyden itaat edilmeyecekse bugünkilere hayda hayda itaat edilmez. Bugünkilere hiç şey yapılmaz yani. Ee, hiç İtaat edilmez, iyiliği, iyiliğin dışına çıktıkları zaman. Daha sonra Peygamberimiz diyor ki, bu günahlardan, yani içkidir, hırsızlıktır, zinadır ve benzeri günahlardan, birini dünyada işlerseniz ve Allah Azze ve Celle'ye işte, müminler size hak uygularsa, mesela diyelim adam zina yaptı, taşlandı, rejim edildi. Veya içki içti, sopa yedi. Veya istira etti, sopa yedi. Eğer günahı işledikten sonra günahın cezasını dünyada görürse diyor Peygamberimiz, bu ona kefaret olur. Yani kıyamet gününde bu hak onun için kefaret olur. Dünyada yaptığı günahın cezasını çeken Allah azze ve celle eğer tövbe etmişse bir daha kıyamet gününde ona ne yapmak? Tekrardan ona azap etmez. Fakat diyor eğer Allah bu günahın üzerine örterse mesela diyelim adam zina yaptı Allah azze ve celle de bunun üzerine örttü. Yani kimse görmedi. Veya diyelim İslam devleti yok. İslam devleti olmadığından dolayı da Adamın işlediği suç adamın yanına kaldı. Kimse adama bir ceza uygulamadı. A, bu adamın durumu ne olacak? İşte bu adamın durumunda da Allah'a kalmıştır diyor. Peygamberimiz. Dilerse affeder. Dilerse ne yapar? Dilerse azap eder. Burada işte Ehl-i Sünnet'in e, itikadının bir bölümü ortaya çıkıyor. Yani büyük günah işleyen adamın durumu ne olacak? Burada sayılan günahlar dikkat ederseniz büyük günahlardır. Hırsızlık, zina, içki, iftira... E, itaatsizlik gibi şeyler bunlar büyük günahlardır. Büyük günah işleyen adamın durumu ne olacak? Haricilere göre büyük günah işleyen insan kafirdir. Yani mutlak bir surette büyük günah işleyen bir insan kafirdir. Bu adam küfre girmiştir. İslam'a giriyor gibi bir tekrardan tövbe etmesi lazım. Muhtezileye göre büyük günah işleyen insanın durumu menzile beynel menzileteğidir. Yani ne kafirdir ne de Müslümandır. İki derecenin ortasındadır. Bu da Muhtezilerin ortaya atmış olduğu bir fikir. Yoksa İslam'da zaten biri işte ne şafirdir ne Müslümandır, ben ne onu derim ne bunu derim. İslam'da böyle bir fikir yoktur yani. Bir adam ya şafirdir veyahut da Müslümandır. Bu da Muhtezilerin fikri. Ehli Sünnet'in fikrine göre ise büyük günah işleyen insan, işlediği günahı helal görmediği müddetçe yani büyük günah işleyen bir insan, işlediği günahı helal görmediği müddetçe o insan küfre girmez. Allah'ın meşiyeti altındadır. Allah'ın dilemesi altındadır. Allah Azze ve Celle dilerse onu affeder. Dilerse de ne yapmaz? Dilerse de ona azap eder. Bunun belli de nedir? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْفِرُوا veya يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرُوا مَذُونَ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındakilere affeder diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki şirkin dışında olan her şey Allah'ın dilemesi altındadır. Allah dilerse ne yapar? Allah dilerse onu aff eder. Aynı şekilde bu hadiste Ehl-i Sünnet'in itikadının delilidir. Aynı şekilde ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle وَإِنْ تَائِفَتَانِ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ اَكْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Eğer müminlerden iki kaife savaşırsa onların arasını düzeltin diyor. Normalde müminlerin birbiriyle savaşması büyük günahlardandır. Öyle değil mi? Çünkü Peygamberimiz diyor İki mümin silahıyla karşılaştığı zaman ölen de öldürülen de ateştedir. Niyetici ikisi de büyük günah işliyorlar. İki Müslüman silahlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman. Buna rağmen Müslümanlar savaşmasına rağmen Allah Azze ve Celle Müslümanlara ne diyor? Müminlerden iki taife savaşırsa diyor. Demek ki o zaman nedir? Ee, büyük günah sahibini dinden çıkarmak ta ki onu helal görünceye kadar. Ama adam diyelim eğer işlemiş olduğu büyük günahı helal görürse, işte o zaman ne olur? işte o zaman o şahıs dinden çıkar. Ve sahabe bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyorlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir durum var mı? Veya soru sormak isteyen var mı? Bu anlattığım yere kadar soru sormak isteyen <gülüyor> var mı? Buyuralım. Şimdi <gülüyor> emrime biat etsin. Tamam. Emrime. Emrime şey, şey. <gülüyor> yanlış bir şey Söyledi ya yanlış bir şey istedim. Tamam. mi yani geçerlidir. <gülüyor> Diyaz geçerlidir. Sadece o emrettiği yanlışı yapmasın Yani derim sana bir yanlış emrediyor ya. Evet. tabii bu yanlışın da yani mesela diyelim şöyle bir şey olmaz. Herkes kafasına göre bana göre bu yanlış değil yani. Evet. Allah'ın yanlış dediği bir şey olmasın abi. Mesela sana diyor ki git kendini ateşin içine at. Anlatabilir. Vergi dardan atla öl diyor mesela sana. Şimdi bunu haram olduğunda şifre yok. Sen burada buna itaat etmek zorunda değilsin. İşte haberin döneminde böyle bir durum söz konusu oluyor zaten. Ve sahabe itaat etmiyor. Peygamberimiz diyor o ateşe girseydiniz bir daha asla çıkamazdınız o ateşten. Yani e, şimdi bunu da insanın kendine bahane edirse işte emir bunu emrediyor bu yanlış. Bana göre yanlış. Sana göre bana göre yanlış da olmaz bu iş. Çünkü böyle dersek İslam ümmetinin dilliği Allah kullak olur. Herkes kafasına göre gelir şeyi bozar. Dilliği bozar. Ne olacak? Kesin emre emrettiği şey... Kur'an ve sünnete aykırı bir şey olacak. Yani bize bir haramı veya bir günaha emrederek Onu emrettiği zaman da yine emirliği son bulmaz. Sadece o noktada ona itaat etmeyi, kalan noktalarda yine biz ona itaat etmekle mükellef yani. Tabi itaat etmezken de ben sana itaat etmiyorum değil de iyilik bir şekilde onu düzeltmeye çalışmak lazım. Çünkü Peygamberimiz diyor din nasihattır. Kimin için ya Resulallah diyor? Allah'a, Resulüne, kısacına, müminlerin emirlerine diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani müminlerin emirlerine nasihat etmek, onlar yanlış yaptığında onlara doğru yolu, usulüne göre göstermek, bu da nedir? Bu da ee, onlara riayet eden, onlara uyan insanların üzerindeki vaciflerdendir yani. yani. Şimdi İmam bir şey Şimdi emir bir şey ki, şu bu böyle olacak. Yani bu işte olabilir, hemen başka bir şey de olabilir. Tamam. Ama onun yanlış olduğuna en iyisi. Yani sonucunda o kötü bir şey olacağını biliyorsun ama bundan enginç. Yani burada itaat etmezsin. Etmez. İtaat etmezsin. Ee, ama diğer şeylerde yine itaat edersin. Doğru emrettiği tamam. yerde yine itaat edersin. Tabii bu emrettiği şey de dine aykırı olması lazım. Senin aklına veya da tebi başkasının heva ve hevesi ağır olan yani. Hı. Bu kadar da olmaz ki ben bunu yapamam mesela değil yani. Hani e, dine aykırı olacak. Mesela bir haram Hı. diyelim sana diyor ki git Falan işi yap, sen o işi yaptığında kadınla tokalaşmak zorunda kalıyorsun mesela, öyle bir iş. E sen veya o takıp bir, bir yerde ses kadın sana dediği ki orada çalış mesela örnek yani dünyalı, çalışmasın yani ben şey yapmıyorum dersin, e, çalışmıyorum dersin yani. Ama diğer, on yılda mesela her peşine sana diyelim dedi git derse örnek veriyorum, itaat etmek zorundasın yani. Hani e, marufu iyiliğe evlettiğinden dolayı. Buyur. Abi, bu bir <gülüyor> oraya yoksa, bir yani. Nasıl anlamadım biat mesela insan içinde iller, şahı, renkleri, yani... O dünkü ört nasılsa öyle olur. Yani mesela diyelim ki senin bulunduğun ortamda eğer biat orada bulunmanla beraber onu biat kabul ediyorlarsa yani seni, sen artık bu cemaattensin, sen de tamam ben buradanım, ben itaat edeceğim diyorsansa ve bu da sizin örtünüzde biat bu şekildeyse bu biat yerine geçer. Ama diyelim yok adam tek tek herkes diyor gelecek bana sözle biat edecek. O zaman gidip o şekilde biat etmek lazım yani. Okuyalım hadi. <gülüyor> Ebu Said el radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman bir kimsenin en hayırlamalı neredeyse davar olacaktır. Dinini fitnelerden kurtarmak için bunları daha başları ve su birikimlerine sürük götürür buyurduk demiş. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte e, fitnelerin dönemine işaret ediyor. Yani öyle bir dönem gelecek ki Müslüman'ın en hayırlı malı peşinde gezdiği koyunları veya davarları olacaktır diyor. Hani insanların arasında yaşadığı zaman sürekli başına bela, musibet, fitne geldiğinden dolayı veya ayrılıklar yaşandığından dolayı kişi ne yapar diyor? En hayırlı o günkü malı, yani burada aslında bir kinaya var. Yani illaki hemen hayvanların peşine düşüp çobanlık yapmak değil. İnsanlardan ayrılmak, insanlardan uzlet etmeye işaret ediyor Peygamberimiz. Öyle bir dönem gelecek ki diyor, o dönemde kişinin en hayırlı işi insanlardan uzlet etmek olacak. Yani insanları bırakıp da böyle hayvanların peşinde, dağların başında, su birikintilerinde insanın tek başına yaşaması olacak. Şimdi bu tip hadisleri alimlerin birçokluğu kendi dönemine yolunmamışlar. Mesela diyelim sahabeden bu tür hadisleri kendi dönemine yorumlayanlar yorulayan, olmuş. Yani Resulullah vefat edince sahabe birbirine kılıç çekince işte Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci döneminde fitneler zuhur edince sahabeden bazısı yerinde oturmuş. Hiçbir şeye karışmamış i̇bn Ömer gibi mesela. belli olarak da bu tür hadisleri getirmişler. Yani Peygamberimiz fitneden uzak durun demiş. Fitnenin hiçbir faydası olmaz demişler. Ve kendilerine derin olarak getirmişler. Şimdi e, başka bir hadiste Huzeyfe'nin ee, hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayri ve şerri soruyor Huzeyfe. Ya Resulallah biz şerdeydik Allah bize bir hayır getirdi diyor Hani Cahiliyedeydik Allah bizi Müslüman etti Tekrar diyor biz şer olacak mı Peygamberimiz evet diyor Tekrar hayır olacak mı evet Tekrar şer olacak mı olacak En şerli dönem geldiğinde Peki ne yapayım Ya Resulallah diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların imamına ve cemaatine bağlan diyor Peygamberimiz. Yani en şerli dönem gördüğü zaman Müslümanların imamı kimse, Müslümanların cemaati neredeyse git oraya bağlan diyor. Peki diyor Müslümanların ne cemaati ne de imamı olmazsa yani hani Müslümanların ne cemaat var ne imam var. Tabi olunacak hiç kimse yok. O zaman diyor bütün fırkaları bırak فَاَتَذِلْسِلْكَ الْفَرَقَكُلَّهَا Hepsini bir kenara bırak diyor. Git diyor böyle bir ağacın kökünü dişler vaziyette bekle. Ölüm sana gelene kadar. Yani burada yine bir benzetme var. Kur'an ve sünnete yapış, dilin kötüüne yapış, ölüm sana gelene kadar öyle demekle her şeyi pek etmek istiyor. Şimdi bu hadisler çok tehlikeli hadisler. Yani şöyle çok tehlikeli hadisler. İnsanın ayağını kaygırabilecek hadisler. Şeytanın insanı kandırırken kullanabileceği hadisler. İşte bak herkes bozuldu. İşte senin yapabileceğin artık bir şey yok. Gelsen bırak bu işleri. Sana ne bunlardan? Bak peygamberimiz diyor. En hayırlı mal dağ başında olan mallardır. İşte Hüzeyfe diyor, bir gün öyle bir gün gelirse imam ve cemaat olmazsa bırak bizim herkesi gider git bir ağızın köküne yapış ölüm gelsin seni bulsun diye. Şimdi bu tip e, hadisler ne? Şeytan genelde böyle e, fitnelerden sıkıntı duyan, kalbi selim olan insanları İslami sahadan veya İslami hareketten uzaklaştırıyor. Aslında böyle değil. Yani doğrudur. Bu hadisler de vardır. Fakat bunun yanında Allah Azze ve Celle ümmet olaraktan bizi anlatırken كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ مُقْرِجَتْ لِلنَّاسِ سَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَلْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten de nemi edersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerde pisliğe karşı, fukuşa karşı, şirke karşı hazırlık yapmamızı emrediyor. Ve kuvvet. Onlara gücünüz kuvvet hazırlayın diyor Allah Azze ve Celle gücümüzün yetmediği yerde dil ile bu kafirleri uyarmayı, daveti emri bil marufu emrederken güç sahibi olduğumuz zaman bunları yer yüzünden silmeyi de emrediyor. Ve hatta la ve yakune dinu Yer yüzünde fitne, şirk ve otorite Allah kalmayınca, otorite din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Asıl olan budur. Yani asıl olan Müslümanın fitnelerin döneminde fitnelerin üzerinden yürümesi, fitneyi ortadan kaldırmaya çalışmasıdır. Yani fitnenin üzerine yürümesi derken, bazı saklıkların anladığı gibi fitneyle hiçbir şey yaşamasıdır değil. Adam kitap yazmış diyor ki, biz, diyor ben bu Müslümanları bir türlü anlamıyorum diyor. Adam diyor ki, çocukluğu okula gönderip bozulur. Ya biz niye onlardan korkacağız ki diyor adam, onlar bizden korksunlar diyor. Onlar bizim çocuklarımızdan korksunlar diyor. Biz çocuğumuzu gönderelim okula diyor, Adam kitap yazmış yani oturmuş, kendine göre tabi yani. Kitap yazmamışsa, çerez de yazmış, kendine göre adam oturmuş, kitap yazmış yani. Yani <gülüyor> apaçık hadite mukalefe, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, يَفِرُّ بِدِينِهِ fiten Yani mümini vazhfedersen fitne ortamında, diniyle beraber fitnelerden kaçandır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tamam belki hani biz şu ortamdaysa diyoruz, insan dağ başına gitmemeli, bu fitneleri düzeltmeye çalışmalı ama Burada ölçüyü iyi tuturmak lazım. Ne fitnenin içine girmek lazım? Yani hani soğuk geliyor karşıdan böyle. Sen açmışsın bağrını delikanlılık yapıyordun. Bana soğuk bir şey yapma diye. Böyle bir anlayış yok İslam'da. Yani Müslüman fitnelere karşı kendini korumak zorundadır. Ne de bana ya bu fitnelerden ne olursa olsun her koyun kendi bacağından atılır. Ne de bu anlayış vardır İslam'da. Biz fitnelerin dışında duramakta <gülüyor> Fitneleri elimizden hani geldiği şekilde ortadan kaldırmakla neyiz? ortadan kaldırmakla mükelleziz. Yani ne bazılarının bu hadisleri yanlış anladığı gibi, işte efendim e, her şeyi bırakalım, kaçalım, ne bu vardır. Yani çünkü bizim ümmet olarak, vaskımız e, bu değil bizim. Yani ne de bazılarının hadise muhalefet ettiği gibi, elimizden şey yapıp, fitnelerin içine dalalım, biz onlardan korkmayalım, onlar bizden e, korksun. Ne de İslam'da ne vardır, ne de İslam'da böyle bir anlayış vardır ikisinin ortasını çok güzel ne yapmak lazım? İkisinin ortasını çok güzel dengelemek lazım. Daha önce de hatırlıyorsanız biz demiştik ki Müslüman'ı tanımlarken Allah'ın Resulü diyor ki El-Muslimu men selim el min nisanihi ve yedih el muhadiru men heceramanehallahu anh Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacir ise, hicret eden ise Allah'ın nehyettiği şeyleri terk edendir. İşte fitneler de Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği şeyler olduğu için Müslüman'ın fitne ortamını, fitnenin bulunduğu yeri, fitnenin kaynağını ne yapması lazımdır? Fitnenin kaynağını terk etmesi lazımdır. Zaten fitnelerin çıktığı ortamlara bakın, yani genelde e, din alanında özellikle çıkan fitnelerin ortamına bakın. Allah ve Resulü'nün eden muhalefet eden toplulukların içerisinde fitne çıkar. Yani mesela bir örnek vereyim. Allah Azze ve Zelle bize diyor ki, Ey iman edenler, fasık size bir haber getirdiği zaman o açıklığa kavuşturun, araştırın. Hemen kabul etmeyin diyor. Allah Müslüman olmasına rağmen fasıkın haberini dahi kabul etmemizi yasaklıyor mesela. E biz bugün mesela ne yapıyoruz? Diğer Müslümanlar olarak da diğer Müslüman kardeşlerimizi yargılarken, Televizyonların veya radyoların yani kafilelerin haberine <gülüyor> inanarak da Müslümanlar yargılıyoruz. Yani biz bugün yani mesela adam oturuyor, başlıyor anlatıyor. Ya bu kadar da olmaz diyor. Bu misal örnek zerkalı yapmış adam benimle. Adam diyor terörist midir nedir diyor. Müslümanları öldürüyor, diyor, cami patlatıyor, pazar anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika bütün kötü lafları kullanıyor. Yani mesela diyelim o anda orada bahsettiği şahsı seven biri varsa ikisinin arasında bir kişinin ortamı oluşuyor. Kardeşlerim bunları nereden hüzünlediğin zaman dün Show TV'nin haberlerini izliyordum diyor mesela. Şimdi böyle bir ortamda fiknenin olmaması, kalplerin birbirine buğz etmemesi, insanların birbirine ayrı düşmemesi mümkün değildir. Neden? Çünkü biz e, beraberliği sağlayacak, fiknelerin önünü alacak, fikneleri engelleyecek Allah'ın emirlerine riayet etmediğimizden dolayı Allah Azze ve Celle'nin azabı da bu şekilde ne oluyor? Üstümüze geliyor. Tabii belki şimdi dersiniz tek fitne bu mudur? Yani fitneden kasut bu mudur? Fitneden kasut bu değildir. Ama bugün en çok bizim canımızı yakan fitne bu olduğundan dolayı özellikle bunu örnek verdim. Yoksa fitne çok daha genel bir şeydir. Yani rahatlık ve selamet ortamının dışındaki bütün ortamlara fitne ortamı denir. İster bu e, günah anlamında olsun, fuhuş proş ve anlamında olsun, İsterseniz bu Müslümanların birliğini bozan yalan ve zan haberler olsun. İsterseniz işte ee, Müslümanların zayıflık ve güçsüzlük durumu olsun. Bunların hepsine birden fitne ortamı denilebilir. Yani Müslümanın üzerine düşen bu tip ortamlarda diniyle beraber ne yapmasıdır? Diniyle beraber bu tip ortamları terk etmesidir. Terk ederken derken ebedi terk değil. Kenara çekilip düzeltmek için hamle yapması için terk etmesidir. Yazanlar yeter mi? Devam edelim mi? <gülüyor> Nasıl? Yeter mi? Tamam o zaman. Ve afiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Buyur abi. Vereceğim bir saniye. Allah'a emanet olun aramızda konuşmayalım. Bir tane buyurun. Bunlardan bir tanesi bir tepkideyiz.